bu daha bir de Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 13. lemadan hikmet istiaz eden şeytandan Allah'a sığınma dair bahisten devam ediyorduk. 3. işareti okuyacağız inşallah. Sual, kuran Hakim'de ehli dalalete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı, aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belatına ve üslubundaki itidarine ve istikametine münasip düşmüyor. Kur'an değişik yerlerde, değişik şekillerde ısrarla, şiddetle şeytandan Allah'a sığınmamızı emrediyor. Bu kadar ısrarla, tekrarla, şiddetle şeytandan şeytana karşı bizi uyarması... Sanki abartı, mübalağa edası taşıyor. Aklen çok uygun gibi görünmüyor. Edebi üsluba sanki uymuyor gibi. Adeta aciz bir adama karşı orduları tahşit ediyor. Daha önceki bahiste okumuştuk. Şeytanlarında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapma, yaratma, etkileme, doğrudan etkileme kudretine sahip değil. Tevhid inancına göre Allah'tan başka hiçbir şeyin tesiri yok. Dolayısıyla şeytanın elinde madem bir şey yok, niçin adeta aciz elleri kolları bağlı bir adama, orduların hücumu gibi çok şiddetli tahşidat yapılıyor, üzerlerine gidiliyor. Onlara karşı şiddetli şiddetli uyarılıyor habire. ''Ve onun cüz'i bir hareketi için binler cinayet etmiş gibi tehdit ediyoruz.'' Evet küçük bir e, ihmalimizi bir cinayet gibi bazen e, değerlendiriyor ve tehdit ediyoruz ayet-i kerimeler. ''Ve müflis ve mülkte hiçbir istesi olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyoruz.'' Halbuki elinde hiçbir şey yok, her şey, her şeyi yaratan Allah'tır, hayrı da şerri de yaratan Allah'tır. O halde elinde hiçbir şey yok. Ama sanki elinde bir şey varmış gibi, çok ciddi bir sanki mevki veriyor ve sonra ona hücum ediyor gibi bir eda var. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Yani elinde hiçbir şey olmayan haddizatında şeytana karşı niçin bu kadar şiddetli uyarı? Kur'an'ın üslubuna çok uygun gelmiyor gibi bir şüphe e, e, ihsas eden bir sual. Zaman zaman her insanın aklına geliyor bu tarz sualler. Üstad da bunun cevaplarını bizimle paylaşıyor bu üçüncü işarette. El cevap onun sır ve hikmeti şudur ki şeytanlar ve şeytanlara uyanlar dalalete sülök ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler. Evet işleri dalalet sapıklık olduğu için küçük bir hareketle bazen çok büyük tahribat yapabiliyorlar. Ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiil ile çok hasaret veriyorlar. Küçücük bir iş yapıyor ama binlerce belki milyonlarca yaratığın hakkına tecavüz etmiş oluyor. Niye? İşleri dalalet olduğu için, tahrip olduğu için. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semere-i sahilerinin ve netice-i amellerinin mahfına ve iptaline sebebiyet verdiği için. O geminin sahibi zişanı o asiden o gemiyle alakadar olan bütün rayetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor. Ve onun o cüz'i hareketini değil belki o hareketin müthiş neticelerini nazara alarak ve sahibi zişanının zatına değil... Belki raiyetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Evet. Örneği bir kez daha tekrarlayalım. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde. Bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle. Hani büyük bir gemi düşünün, transatlantik gibi. Mesela titanik gibi. şimdi binlerce insan var. hatsız hesapsız yük var. Belki işte onlarca, yüzlerce mürettebat var çalışan. Dümendeki bir tek adam eğer vazifesini ihmal edip mesela uyuklasa hiçbir şey yapmayan bu adam vazifesini sadece terk etmekle mesela Titanin bir buzdağına çarpmasıyla geminin batmasına ve onlarca insan uyanıkken, çalışırken onların bütün çalışmalarını boşa çıkarmak ve onca yolcunun da hayatını heder etmek onca malın mülkünde batmasına sebep olmak gibi dehşetli bir sonuçla karşılaşırız şimdi dümendeki nefer ben hiçbir şey yapmadım ki sadece azıcık uydum demekle bu dehşetli sonucu üzerinden atamaz bütün mesuliyet ona aittir dolayısıyla mesela böyle bir nefere böyle bir dümenciye tekrar tekrar ihtar yapıldığında uyumaması için dikkat kesilmesi için sürekli uyarı yapıldığında bu uyarı fazlalık değildir çünkü bu vazife yapılmadığında dehşetli bir tahribat oluşuyor. Onlarca insanın çalışması boşa gidiyor. Yüzlerce, binlerce insan ölebiliyor. Hesaba sığmaz mal mülk, denizin dibini boylayabiliyor. Dolayısıyla buna yapılacak uyarı yapacağı işin büyüklüğünden değil, yapmadığı zaman ortaya çıkacak olan neticenin azameti, büyüklüğü açısından değerlendirilmeli. Evet. Üstelik de Mesela sultan bunun için bir uyarı, tekrar tekrar uyarı gönderse, mesaj gönderse, telefon etse vesaire, uyanık tutmak için böyle bir uyarını kendi namına değil aslında. O kadar rahiyetin hukuku var, onlara tecavüz edilmesin diye, onlar hakkını korumak için bu kadar uyarı yapılıyordur. Yoksa adamın yaptığı için bizatihi çok büyük bir güç, kuvvet, dikkat vesaire gerektirdiği için değil. Evet, misal son derece detaylı ve konuyu aslında insanın zihninde canlandıran bir mahiyet arz ediyor. Şimdi onun hakikatine geçiyor. Öyle de sultan Ezel ve Ebed dahi küre-i arz gemisinde ehli hidayetle beraber bulunan ehli dalalet olan hizb-i şeytanın zahiren cüzi hat hatiyatıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın ve zayıf haliyelerinin neticelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için onlardan azim şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarına karşı mühim tahşidat etmek aynı belaat içinde mahz hikmettir. Ve gayet münasip ve muvaffıktır. Ve mutabıkı muktezayı haldir ki belavatın tarifidir ve esasıdır. Evet, Cenab-ı Hakk küre arz gemisinde ehli hidayetle beraber... Dalaret ehli olan şeytan ve şeytanın avanesini de e, bulunuyor ve ehli dalalet olan şeytan ve şeytanın taraftarlarının zahiren küçücük bir işle, küçücük bir aldatışla, küçücük bir efendim, tahrikle diğer ehli imanın hukuklarını zayi edecek çok dehşetli tahribatlara seviyet verebildiğini görüyor ve bunun için azim şikayetler ediyor. Çünkü tahribat kolay, küçücük bir hareketle insan çok dehşetli tahribat yapabiliyor. Şeytan da insanın istikametli, hesaplı, kontrollü gidişini bozabiliyor, yoldan çıkarabiliyor. Evet, şeytanın işi son derece kolay. Küçücük bir işle, hatta işten bile sayılmayan bir şeyle çok dehşetli tahribatlar, hukuksuzluklar ortaya koyabiliyor, zulümler işleyebiliyor, işletebiliyor. Evet. İşte böyle bir durum söz konusu olduğu için, yani küçücük bir hareketle, küçücük bir terkle belki, küçücük bir işini yapmamakla çok dehşetli sonuçlar ortaya çıkabildiği için çok onlara karşı şiddetle uyarlıyoruz. Yoksa ellerinde çok fazla bir şey olduğu için değil. Üstad Hazretleri bunu bir başka yerde, bir başka örnekle bize anlatıyor. Kader Risalesinde. Orada mesela küçücük bir çocuğun, yaramaz, haylaz bir çocuğun, bir mesela sarayı, bir köşkü ateşe vermeye çalışmasına karşı on tane güçlü, kuvvetli insanın bekçilik yapmasının gerektiği hatta bunları bile son, son derece zor duruma sokabileceği aşikar. Çünkü haylaz çocuğun yapacağı şey bir kibrit atmaktır sadece. Onların bir anlık gafletinden istifadeyle bütün sarayı harap edebilir, tahrip edebilir. Dolayısıyla o çocuğun, o haylaz çocuğun o tahrip çabasına karşı on tane perişan olur. Hatta gidip annesine, babasına gerekirse valisine, sultanına yalvarmaya mecbur olurlar. Niye? O çocuğun gücünden, kuvvetinden değil, işinin tahrip oluşundan kaynaklanıyor bu. İşte şeytanın da aslında şeytanın ya da şeytan gibi insanların da yapabileceği dehşetli tahribat Küçücük bir hareketle dehşeti tahribat yapabileceği için ehl-i iman onlara karşı sürekli uyarılıyor. Bu da son derece yerinde. Evet, edebiyat dediğimiz şey de belaat dediğimiz şey de zaten bu. Yani yerinde sözcükleri kullanmak, gerektiği kadar şiddet göstermek vesaire. Ama böyle dehşetli bir durum için elbette dehşetli bir ikaza, çeşitli şekillerde yeniden yeniden uyarıya ihtiyaç var. Çünkü insan her an küçücük bir hareketle tepetaklak olabiliyor şeytana karşı. Şeytan gibi insanlara karşı. Malumdur ki öyle az bir hareketle çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye iltica etmeyen çok perişan olur. Evet, böyle bir düşmanımız varsa bize rahat vermez. O yüzden sağlam bir yere sığınmak gerek. İşte ey ehli iman o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir kurtul. İşte i̇nsan Kur'an'ın manevi kalesine girdiğinde... Yani Kur'an gözüyle kainata bakıp, Kur'an'ın vermiş olduğu teçhizatla donanıp, şeytana karşı zırhını giyip, onunla mücadele ettiğinde ona karşı çok sağlam bir yere sığınmış oluyor. Evet. Dördüncü işaret, Adem şerr-i mahz ve vücut hayr mahz olduğundan, Adem şerr-i mahz, ve vücut hayr-ı olduğunu ehli tahkik ve ashab keşf ittifak etmişler. Yani yokluk şerrin ta kendisi varlık da hayrın ta kendisi. Bütün asha, ehl ehli tahkik ve ashab keşf ittifak etmişler. Gerek akıl yoluyla gidenler bu sözü söylüyorlar. Gerekse kalp ve ruh gözünün açılmasıyla manevi alemleri müşahede eden insanların ortak olarak parmak bastığı nokta bu. Varlık, hayrın ta kendisi, yoklukta şerrın ta kendisi. Evet, ekseriyeti mutlaka ile hayır ve mehasin ve kemalat vücuda istinah eder. Yani büyük çoğunluğu itibariyle hayırlı şeyler, güzel şeyler, mükemmel şeyler varlığa dayanır. Yani olumlu şeyler üzerine dayanır ve ona raci olur. Sureten menfi ve ademi de olsa... Esası subutidir ve vücudidir. Yani bir şeyler yaparak bunlar meydana geliyor. Bazılarında böyle sanki menfilik yani bir şeyler yapmamakla da bazı güzel şeyler, mükemmel şeyler ortaya çıkıyor gibi görünse de temeli esası olumluluğa, bir şeylerin üst üste konmasına ve bir şeyleri varlık sahasına çıkarmaya dayalıdır. Dalalet ve şer... Ve musibetler ve masiyetler ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası maiz, ademdir, nefidir. Dalalet dediğimiz şey sapıklık. Yani doğru yoldan, doğru hesaptan sapmak, şaşmaktır. Dolayısıyla bir çeşit negatiflik ima ediyor. Şer de öyle, bütün şerler. Musibetler, musibetler de bir dengenin bozulmasından kaynaklanır genelde. Yani yine bir bozuluş, bir olumsuzluğa dayanıyor. Ve masiyetler, bütün günahların da temelinde... Yani hayırın olmamasından kaynaklanan, hayırın yokluğuna dair bir günah ve çirkinlik var. Belalar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayesi ademdir. Nefidir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik ademden geliyor. Çendan sureti zahiride, müsbet ve vücudi de görünseler, esası ademdir, nefidir. Hem bir müşahede sabittir ki, ''Bina gibi bir şeyin vücudu bütün ezzasının mevcudiyetiyle takarur eder.'' Evet, bir bina ortaya konacaksa, ortaya bir şey çıkıyor, bir olumlu bir durum... ...bütün ezzasının mevcudiyetiyle takarruh eder. Yani bir bina ne lazımsa, hangi hesaplar, kitaplar, dengeler lazımsa bir binanın inşasında, varlık sahasına çıkarılmasında... ...bütün bunların hepsi beraber olacak ki o bina oturulabilir bir halde olsun. Dolayısıyla birçok varlığa dayanıyor. Varlık, varlık, varlıkla, hesapla, kitapla, dikkatle, sanatla vesaire. Ancak öyle bir, bir bina vücut sahasına çıkabiliyor, var olabiliyor. Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve inidamı bir rüknün ademiyle hasıl olur. Mesela statik ya da dinamik hesaplarında bozukluk olduğunda depreme dayanıklısız oluyor. O kadar ince sanatla da döşenmiş olsa bir tek şeyi çektiğinizde bina yıkılmaya mahkum oluyor. ...ya da işte temel unsurlardan, direklerinden bir tanesinin ortadan kaldırılması binayı yine yerle bir edebiliyoruz. Evet, varlığı için o kadar sanata, o kadar işçiliğe, o kadar itina ihtiyaç varken, o kadar akla ihtiyaç varken... yokluğu için çok ciddi bir şeye ihtiyaç yok. Bir tek şeyin eksik olması, yanlış olması, hesabının iyi tutulmamış olması binanın yıkılması için bir sebep olabiliyoruz. Hem vücut herhalde mevcut bir illet ister... Varlık, varlığa dayanarak ancak ayakta kalabilir. Muhakkak bir sebebe istinat eder. Ortada bir güçlü, kuvvetli etkiye ihtiyaç var. Bir varlığın varlık sahasına çıkması için. Adem ise ademi şeylere istinat edebilir. Ademi bir şey, madun bir şeye illet olur. Fakat yokluk öyle değil. Yokluk yani Mesela binanın yokluğu bir tek şeyi çektiğinizde yok olup gidiyor. Evet. Adem'in şeyler dolayısıyla bir şeyin olmaması. Olmamak bir iş değildir. Yapmamak da bir iş değildir. Yani negatif bir durumdur. Dolayısıyla bir şeyin olmamasına dayanan bir yokluk varlık adına bir şey ifade etmiyordur. Evet. Dolayısıyla gerçek bir güce, kuvvete yaratmaya ihtiyaç yok. Şerlerin, tahriplerin, çirkinliklerin ortaya çıkması için. İşte bu iki kaideye binaendir ki Şeytan ins ve cinnin kainattaki müthiş asar tahrik keraneleri ve enva küfür ve dalalet ve şer ve mehalik yaptıkları halde zerre miktar icada ve müdahaleleri olmadığı gibi. Mülk ilahide bir hisse-i iştirakleri olamıyor. İşte bu yukarıda belirtilen iki ayrı kayda belirtilmiş oldu. Yani varlık varlık, varlık üstüne kondukça ancak hayır ortaya çıkabiliyor. Güzellik ortaya, mükemmellik ortaya çıkabiliyor. Ama yokluk için varlara değil, yoklara ihtiyaç var. Evet. Yani güzelliğin olmaması için tenasübün ortadan kalkması yetiyor. E, orta yol, mükemmelliğin olması için azıcık sapma yetebiliyor. İşte bir binanın bir tek e, temel unsurlarının bir tanesinde problem olması binayı yıkabiliyor vesaire. Bütün bunlar şeytanların ve şeytan gibi insanların bizim üzerimizdeki tesirlerini anlatmakta çok önemli örnekler. Aslında şeytanlarda hiçbir şey yok. O hiçbir şey yaratamıyor ama iyiliklerin yapılmasını engel olarak kötülüklerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Ve bir iktidar ve bir kudretle o işleri yapmıyorlar. Onun için bir kudrete bir yaratmaya ihtiyaç yok. Belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve atalettir. Yani bir şey terk ediyorsunuz. Mesela ahlak, çok ciddi bir e, insanın eksersizle, yıllar boyu üst üste ko koyduğu, e, kendini terbiye ettiği sistemlerle ancak ahlak teşekkür ederken, ahlaksızlık için insanın çok fazla büyük bir şey yapmasına gerek yok. Sanki suyun kendi haline bırakıldığında aşağılara gitmesi gibi, insan fıtratında da öyle noktalar var. E, rahatlıkla insan günaha meyledebiliyor. Evet. Dolayısıyla insanın sürekli uyanık kalması adeta işte iyilik, güzellik, hayır dağlara tırmanmak gibi, yükseklere tırmanmak gibi bir durumdur. Fakat düşüş, alçalış, efendim gerileme gibi şeyler kendini bırakmakla olabiliyor. Yukarı çıkmak için güce, kuvvete, dikkate ihtiyaç varken düşmek için bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Dolayısıyla azıcık bir gafletimizle şeytan bizim ayağımızı kaydırıp çok derin derelere düşürebiliyor. Bizi helak edebiliyor. Evet. Belki çok işlerde iktidar ve fiil değil belki terk ve atalettir. Hayırı yaptırmamakla şerleri yapıyorlar. Yani şerler oluyorlar. Yani şerlerin... E meydana gelmesi için adi güce kuvvete ihtiyaç yok. Sanki şerler kendiliğinden oluyor. Dolayısıyla elimizi gevşettiğimiz anda düşmemiz gibi e, hesabı kitabı bıraktığımızda e, bir sürü yanlışlara mahal verdiğimiz gibi hayrı takip etmediğimizde yani hayır mutlaka hesaba kitaba dikkate sanata dayanıyordu. E, doğrudan hayrın tersi olan şerre düşmüş oluyoruz.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 Yani insanın vücudunda binlerce denge var. Binlerce esas uzuv var. Mesela insanın karaciğerini çektiğinizde insan bas insan ölür. Veya insan her şey tamam olsun vücudundaki bir tane mesela diyelim şekerinin belli bir derece belli bir değere çıkması ya da belli bir değerin altına düşmesiyle insan ölebilir. Halbuki her şey yerindedir. Milyonlarca denge var hepsi sağlanmıştır. Bir tek e, değerin değişmesi insan ölümüne sebep olabiliyor. İnsan ısısı vücut ısının belli bir değerin üstüne çıkması insan ölümüne sebep olabiliyor sadece tek başına. Evet. Dolayısıyla bu kadar binlerce dengeden bir tanesinin müdahalesiyle o insan ölebiliyor. Dolayısıyla insanın varlığı doğrudan dolayı kudret ilahiye mahsus muhteşem bir şeyken hayatının hem varlığı hem devamı fakat ölümü bir tek şartın ortadan kalkmasıyla mümkün olabiliyor. Bir tane Zeka özürlü insanın kafamıza bir taş atmasıyla bile ya da bir tarafımıza bir hançer saplamasıyla hayata nispeten ademi olan yokluğa benzeyen ölüme insan mazhar olabiliyor. Evet, demek ki bir tek çartı çekiyoruz, muhteşem bir bina çöküyor. Ha, şeytanın da yaptığı işte budur. Yani insan birçok e, yılların birikimiyle ortaya koymuş olduğu ahlak, istikamet vesaire gibi e, yönleri şeytan küçücük bir işte şartın çekilmesiyle bir noktada yağımızı kaydırmakla bütün o kazanımlarımızı yerle bir edebiliyor. Onun için şeytana karşı her an uyanık olmak durumundayız. Ta, çünkü tahribatı yüksek. Yoksa bu şeytanın gücünden kaynaklanmıyor. Evet. İşte bu sır mecusilerde inkişaf etmediği için kainatta yezdan namıyla bir, bir halık-ı hayır, diğer ehriman namıyla bir halikı ı şer itikad etmişlerdir. Halbuki onların ehriman dedikleri mevhum ilah-ı şer, bir cüz ihtiyarıyla ve icatsız bir kesple şerlere sebebiyet veren malum şeytandır. Burası çok önemli bir nokta, dersin akışı içerisinde belki bazı şeyler fark edilemeyebilir. Ya i̇nsanlığın en büyük problemlerinden bir tanesi budur. Yani hayrı da Allah yaratıyor, şerri de Allah yaratıyor diyoruz. Başka türlüsü mümkün değil zaten. Çünkü mesela güzel bir şeye bakmak hayırsa, buradaki görmeyi Allah yaratıyor da, haşa, mesela kötü bir şeye baktığımızdaki buradaki görmeyi bir başkası mı yaratıyor? İki tane ilah mı kabul edeceğiz? Hayır. Görme her halükarda güzeldir. Göz güzeldir. Ama görmemizi ne tarafa çevireceğimiz bizim seçimimizdir. Seçimimiz çirkindir. Yoksa güzele de baksak, çirkine de baksak bakmak güzeldir. Fakat baktığımız şeydeki tercih bize aittir. Dolayısıyla yaratan, yaratan hep güzel yaratıyor. Ama biz tercihimizle farklı şeylere tercihimizi yönlendirmiş oluyoruz. İrademizi yönlendirmiş oluyoruz. İşte bu anlaşılmadığı için hep tartışma konusu olmuş asırlar boyu mesela yani Allah'a şerri yakıştıramadığımız için. Halbuki yaratılışta şer yoktur zaten. Çünkü şerlerin hepsi bir şeyin olmamasına dayanıyor. Büyük çoğunluğu itibariyle. Dolayısıyla bir yaratılış da değildir. Bir şerrin, bir çirkinliğin vücudu. Evet. Ee, i̇şte bu mesela mecusilerde bir iyilik tanrısı, bir de kötülük tanrısı şeklinde iki ayrı tanrıya etiket etmek zorunda kalmışlar. Niye? Çünkü Allah'a şerri yakıştıramıyorlar. O halde ne diyecekler? Yani haşa şerleri yaratan Allah değil Allah'tan başkası. Dolama onun gücü kuvveti, ona güç kuvveti isnat ediyorlar. İki tanrı inancı da akla mantığa muhakemeye zıt bir yaklaşım zaten. Bu diğer taraftan İslam mezhepler arasında ciddi tartışma konusu olmuştur. Mesela mutezile sırf bu yüzden yani şerri Allah'a yakıştıramadığından insanın kendi işlerinin fail olduğu hükmetmiş. Bu da son derece yanlış bir şey. Çünkü Cenab-ı Hak'tan başkasına güç kuvvet atfetmek, Kur'an'ın en temel prensi olan tevhide aykırı. İşte fakat Üstad Hazretleri burada vermiş olduğu bu mühim izahla biz aslında çok önemli bir kapı açmış oluyor. Yani şeytanlar ve şeytan gibiler aslında hiçbir şeye kadir değiller. Sadece bazı hayırların yapılmasını önleyerek bazı işlerin terk edilmesine sebep olarak ...önemli hayırlara engel oluyorlar. Şer dediğimiz şey bu. Evet. Dolayısıyla... ...şerde, musibette... ...belada... ...hep böyle negatiflik var. Olumsuzluğa dayalı. Olumsuzluğa dayalı şeyler... ...bir güce kuvvete dayanmak zorunda değiller. Belki burada akla gelebilecek bir şey şu. Yani hayrı da şerri de Allah yaratıyor. İşte görme işte... ...iyi de görsek, kötü de görsek... ...görmeyi yaratan Allah'tır. Ama... ...kötüyü tercih ettiğimiz için o tercihimizden dolayı, yani niyetimizin hainliğinden dolayı e, suçlu duruma düşüyor, mesul oluyoruz. Onun cezasını ya da sevabını e, görüyoruz. Aynı şey... Evet. Mesela bir başka ayet-i kerimede de insanın e, günahlarının kendinden, hayırların Cenab-ı Hak'tan olduğu vurgulanıyor. Az önce söylediğimiz hayır ve şer'in Allah'tan olduğu e, ifadesine zıt gibi görünüyor bu. Aslında ikisi farklı şeyler. Yani yaratma açısından her şeyin yaratılışı Allah'a aittir. Çünkü ondan başka yaratıcı yoktur. Ama sorumluluk açısından bize ait olabiliyor. İşte güzele baktığımızda güzeli tercih etmek, yaratma açısından Allah'tan yani gördürme hadisesi Allah'a ait olduğu için dolayısıyla gö güzeli görmek bile eğer bir faziletse... Buradaki görme tercihi sadece bizim için sebep kaynağı. Dolayısıyla belki binde bir ancak bize düşüyor. Yani sadece güzeli görmeyi tercih etmişizdir. Ama kötüye bakmak istediğimizde Allah'ın bize vermiş olduğu bu muhteşem görme vasfını yanlış bir yerde kullanarak o çirkinliği bütünle biz sahiplenmiş oluyoruz. Bu yüzden hayır ve şer yaratılış açısından ama hayır ve şer sorumluluk açısından ayrı ayrı değerlendirilmek durumundadır. Yaratan Cenab'dır hayrı da şeri de. Fakat sorumluluk şerleri bizim tercih ettiğimiz için bize aittir. Evet. Bu mana anlaşıldığında işte bir hayır ilahı bir şer ilahını tercih gerek kalmıyor ya da Mutezile'nin yapmış olduğu gibi insan kendi fiillerinin yaratıcısıdır demeye ihtiyaç kalmıyor. Evet. Halbuki onların yani mecusilerin ehriman dedikleri yani şer ilahi dedikleri mev mevhum ilahı şer yani sanal kafalarındaki o şer tanrısı bir cüz ihtiyarıyla ve icatsız bir kesple şerlere sebebiyet veren malum şeytandır. Evet. Şeytana adeta böyle bir makam vermiş oluyorlar ama aslında şeytanın güç kuvveti yok. Sadece bir şeyi tercih etmek iradesini bir yere kullanmak ve insana sadece bir telkinde bulunmak gibi bir durumları söz konusudur. Bu da sadece onun kespsiz, efendim icatsız bir kesfidir. Yani aslında yaratmaya dayalı bir şey değil. Sadece zihinsel bir ima telkini, adet, imaj telkini insana, insanın alemine. İnsan da çok zaman şeytanın bu telkinlerine işte aklıma geldi, kalbime geldi, canım çekti diyerek şeytanın bu isteklerini uyuyor. Yani şeytan dolayısıyla bizi ikna ederek adeta bizim sevdiğimiz şeylerden, sağımızdan yaklaşarak istediklerini bize yaptırıyor. Bunun için şeytanın bu efendim hain, gizli, sinsi destelerine karşı sürekli yanık kalmamız lazım. Bunun için Kur'an bizi sürekli uyarıyor. Bunda hiçbir abartı yok. İnsanın hadiselerin mahiyeti budur. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım gerekmektedir. Dolayısıyla tam bir isabettir. İşte ey ehli iman, şeytanların bu müthiş tahribatına karşı en mühim silahınız ve cihazatı ı tamiriyeniz istiğfardır. Evet. Kusuru görüp itiraf etmek. Bu müthiş bir şey. Şeytan sürekli tahribi, tahrip için etrafımızda dolanıyor. Adeta ahlak sarayımız ateş atmaya çalışıyor. Haylaz bir çocuk gibi. Bizim de ona karşı silahlanmamız gerekiyor. Eğer bir yerde bir yangın veya tahrib oluştuysa hızlı bir şekilde tamir etmemiz gerekiyor. Bunun tek bir yöntem var, istiğfar. Yani sürekli hatalarımızı fark edip Cenab-ı halimiz arz etmek, dolayısıyla e, oluşan gediyi kapamak e, şansını elde etmek gerekiyor. Evet, demek ki cihazatı tamiriyemiz istiğfardır. Ve auzu demekle, Allah'a sığınmakla Cenab-ı Hak'ka ilticadır. Ve kalanız sünnet-i seniyedir. Peygamber s.a.v. teklif ettiği hayat tarzını kabullenmektir. Cenab-ı Hak bizi şeytanların ve şeytan gibi insanların aldatmalarından muhafaza eylesin. Subhaneke la ilme lena illa maallemtena inneke entel alimul hakim vahiru davan elhamdül rabbil alemin. El-Fatiha.